Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. 9:09 saatimi sevdin niçler burada maddi bir hatamız oldu hemen düzeltelim. 8:09 saat. Hepinize hoş sabahlar. Böyle daha ilk sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar. Pek acıklı bir şarkıydı bu Neyse silkinelim devam edelim 8-15 saatimiz Label Lady Marble Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tatlı bir hava yok sevgili dinleyiciler Disco Disco nereye kadar Biraz gitar duymak lazım 8-30 oldu saat Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Merhaba, buurası modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci nihayet tırnak içinde nihayet gelebildi. Faireviş'ten haber yok ama e, olay yargı intikam etti. Konuşamıyoruz Faire, gelmemesi ilgili. Hoş geldiniz Oktay Bey, sizi Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın efendim, iyisiniz bu sabah. Kendi sesinizle dublarsız konuşuyorsunuz. Dublarsız konuşuyorum ve bunlar çok mutluyum gerçekten. Herkesin dublarsız konuşabildiği ortamda diyorum. Oktay evet. Bey hastalığı yendin. Evet. Ee, pek çok kişi için bir umutsun sen. Evet. Ee, umut taciri de diyebiliriz sana. Evet. Kaçtan gidiyor umutlar? Biraz biraz güzel bahseder misin? Teşekkür Vallahi ederim. E, hastalığın içindeyken hiç yenemeyeceğimi düşündüm. Çok uzun Keşke süre. bir an için bile umudumu kaybetmedim deseydin daha güzel <gülüyor> Yok, tuttum? Yok. <gülüyor> daha güzel bir başlangıç. Ben hani dışarıdan <gülüyor> bir kişi olarak... Yok bayağı bir süre ne olacak benim bu halim falan filan diye bayağı insan e, gerçekçi konuşmak gerekirse üzülüyor durup dururken. E, hele o gözlerini kapattığın zaman gördüğün halüsinasyonlar, duvarların üzerine üzerine gelmesi ve çeşitli olaylar. E, ruhsatlarının şey olması, sıkıntı olması, ödemeler gecikmesi falan filan gibi olaylardan sonra. Baktım biraz topladı falan vücut derken e, bu ceketi giydikten sonra dedim dur bir arkadaşlarımın bir ceket taktiği vardı. O ceketi bir giyeyim bakayım dedim. Ben bu ceketi giydikten sonra kendimi daha iyi hissettim. Ee, gerçekten herkes hiçbir zaman, hiçbir zaman bak dikkat et, hiçbir zaman inancını kaybetmesin hasta olanlara söyleyeyim. O zaman şöyle diyelim yani bugüne kadar moral ceketi deyince hep benim gri ceketim akla geliyordu. Aslında moral ceketi bir idea. Herkes kendi dolabından bir ceketi moral ceketi haline getirip giyerek hayata kaldığı yerden devam Aynen edebilir miyiz? Ceket Her şey benim ceketimden beklemeyin de diyebiliriz belki de. Yani bu da insanlık için verilmiş en büyük güzel mesajlardan en güzel mesajlardan biri. Ceket olabilir, hırka olabilir, kazak olabilir. Artık kimin neyi varsa. Yani önemli olan o moral şeyin önemli motivasyonu olan ona olmaması. yüklemek ve giymek. Ve tabii ki pis olmaması. Evet. Yırtık olabilir, sökük olabilir ama e, temiz olsun. Yani e, yırtık da olmasın. Lütfen. Yani giymişken tam giyilsin. Vardır bir tane herkesin şey yaptığı. E, o yüzden... E, Kimse umudunu kaybetmesin diyorum ve tekrar hoş bulduk diyorum. Ee, geçenlerde e, ben burada bir e, iddia koymuştum ortaya Suri'yi. Alin... Nasıl döver diye mi? Döver dememiştim ne demiştim ya? Sollar mı demiştin? Yer demiştim yer. Yani, yer. Teke tek, tek tekte. Teke tekte yer diye bir iddia koymuştum Alin Suri'yi. Biliyorsunuz sevgili dinciler Alin e, programımızın e, güzide ilk çocuğu. <gülüyor> i̇lk çocuğu doğru. İlk çocuğu Suri'de Tom Cruise ve Katie Holmes'un kendileri boşandı ama... E, boşanmadan önce tabii ki tırnak içinde e, <gülüyor> ya, yaptıkları <gülüyor> ilk çocukları Sırı. Yani, Sırı. yani ürünleri. Boşanmadan önce olmuş yoksa bunun nasıl olduğunu açıklaması hakikaten çok çirkin olacaktı. <gülüyor> nasıl olduğunu <gülüyor> bir kere açıklamak zorunda kaldık çünkü böyle Tırnak bilmiyorum. içinde söylediğimizi bir kere daha vurgulayalım. Neyi tırnak içinde <gülüyor> söylediğimizi sizin takdirinizle bırakıyoruz. Herkes kendi tırnağı <gülüyor> kendi kelimesinin üstüne koysun. En güzel e, anlamı biçimi de odur herhalde. Suri, e, Katie Holmes'la Tom Cruise'un meyvesi yavrularıydı, melek yavruları yer demiştim. Ve bu benim iddama karşılık e, bütün basın çalışmaya başladı. <gülüyor> bütün basın da karşısında cephe almıştı. Bütün basın en kuvvetli silah zaten basın yoluyla verilen atılan kurşun değil midir Ege? Burada kurşunu metafor olarak tırnak içinde <gülüyor> kullandım. <gülüyor> ee, bugün yine haberler var Suri ile ilgili. Yok efendim Suri'nin hangi okula gittiği, hangi okula yıllık ne kadar verildiği. Ne kadar veriyorlarmış? Yavaş yavaş söylemek istiyorum Ege. Ee, arkadaşı ve arkadaşın annesiyle neler yaşadığı Suri'nin. Yok işte önce cep telefonuyla nasıl konuştu. Y 39.750 dolar veriliyormuş yıllık ücreti. Yıllık. İyi. 71.550. Los Angeles'te değil mi bunların okulları? Yok taşınmadı mı ya? Neyse Kayson New York, Ohio'ya New taşındık? York mahkemelerinde açılsın, görülsün dava diye Aa, New York'a gelmedi. Ha doğru mi? doğru. Bir şeyden kurtarmak için değil mi Scientology orada kuvvetli falan filan diye. Yani artık bilemiyorum neden dolayı ama e, bu yakaya geldi diye e, biliyorum ben. Ee, o, bu okulda orada olabilir. Ondan tam emin değilim. Ave, Avenueus Okulu. Okulun ismi bu. Avenueus Okulu. Ee, arkadaşı ve arkadaşının annesiyle birlikte yemek yedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Önce telefonla konuştu. Genç kız gibi davranıyor. Bilmem ne. Daha dur. Daha dur. Daha, daha bunlar dur. iyi günleri. Daha bunlar iyi günleri diyoruz. Ee, ve e, lütfen e, basının Suriye hakkında biraz daha temkinli olmaya çağırıyorum ben. Çocuk zaten şimdi annesi babası boşanıyor. Onun bir şeyi var üstünde. Bir taraftan da ilk... gerçek dünyada galiba ben geçenlerde bir magazin programı seyrediyordum da... Bu Apple var ya şeyin... Givenut Petrolin'la of... şeyin... Chris Martin Chris Martin'in çocuğu. Ondan önce diyorlar... Onlar boşanmadan önce mi yapmıştı çocuğu? Onlar boşanmadı galiba. Tamam ben yine de sorayım Boşanmadan ya. önce yaptılar <gülüyor> tabii. Yani, Teşekkür ederim. Ayrıntısını soruyorsan ben şey yaparım da ya boşanmadan önce... Demek ki e, O ilk celebrity baby olarak geçiyor. Ondan önce biz ünlülerin çocuklarının hiç farkında değildik demişler. Suriye o pul ya da öncü değil ama en etkili bebeklerden bir tanesi. Ve garip bir şekilde mesela Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin bebekleri bu kadar popüler değil. Ama Brad Pitt ile Angelina Jolie ilk başta evlattı kaldı galiba. İşte yani ondan sonra herhalde hak geçmesin. Bir de sonra. hangi birini şey yapacaklar? Başka magazin dünyasında başka birisi olmaz. Yani 8 tane çocuk var orada. 8 oldu mu ya? Her yani, gün haberini ben. verseler şey olacak şişecek, magazin sayfaları şişecek. Suriye o en plan en ön plandaki şey, ünlü çocuğu. Proje Proje Bebeği. Proje Bebeği. Proje Bebeği ama yine de Suriye olarak e, tanıyoruz biz. Görüyoruz <gülüyor> ve Suriye olarak sevmek istiyoruz. Lütfen biraz fırsat verin bize. Bir de orada Suriye çok akıllıca için. bazı şeyler yapıldı. Yani e, Suriye'nin menajeri yaptı büyük ihtimalle onu doğmadan önce mi tuttu ne yaptı? Yani bu kıza öyle bir isim koydular ki Tom Cruise'un bebeği demiyoruz isim çok etkili olduğundan Suri diyerek şey yapıyoruz artık. Yani Suri onun kızıydı, babası buydu falan dememize gerek yok. Daha 6 yaşından itibaren kendi ayakları üstünde duruyor. Duruyor da biraz fazla duruyor gibi ya. Yani sen yakından topuklularla duruyor ya ondan. Top topuklularla duruyor, çantasıyla duruyor falan filan. Böyle bir ismin etkisi midir bilmiyorum bu ama e, ismiyle plan, yaşasın diyoruz. Biraz da korkutucu. Yani bu açta o, ka o kadar da Manage etmeye gerek yok. Burada gerek yok tırnak içinde sevgili diziler. Hiç beklenmedik kelimeleri tırnak içinde almayı öğrendim ben. Çok hastalık, güzel bir yetenek. Hastalık sürecinde. Ben geçen bir kelimeyi tırnak içinde alayım mı almayayım falan diye cümleyi kurdum. Bitti gitti. Hiç işte boş. E, en son kullandığın tırnak. Karşımdaki de böyle bakıyor. Tırnak açıp kapatsaydın ya. Onu da cesaret edemedim bugün. Onu da tırnak içinde tabii diyemedim. Dün ikinci round gerçekleşti. Hayırlısı olsun. Amerika'da başkan adayları. Ee, Obama ile Romney karşı karşıya geldi. Ondan sonra e, Obama bu sefer Romney'yi yemiş. Hadi canım. Tabi yüzde ee, 46 Obama yüzde 39 Romney almış bu oturumdan sonra, bu debate'den sonra kim oyluyordu bunları? İşte galiba orada bir şey oluşturuyor ya izleyicilerden bir böyle bir grup oluşturuluyor. Hmm. E, Nedeni ona fokus, veya hızlı bir anket grup. mi yapılıyor? Ne evet yapıyor? evet o tip bir işte temsil temsil edecek şekilde tabii ki Amerika'yı. Geçen öyle sefer nasıldı? Geçen sefer de öyle yaptılar. Geçen sefer Hayır, yani sonuç şey, Romney'nin lehineydi. Fark bu kadar mıydı? Bu kadar yoktu herhalde geçen sefer. Böyle bir %2'lik falan bir fark vardı galiba. %46'ya 39. E, hala bir şey var galiba. Bir ortada kararsızlar var galiba. E, ama şöyle bir bakılmış. Hani kim hangi açıklamayı yaparken işte galip geldi, kim böyle bir gaf yaptı falan. Öyle net bir şey yok. Yok. Öyle net, ortada. İki hanfendi de pembe elbiselerle gelmiş eşlerini desteklemeye ve bu şeyi izlemeye, tartışmayı izlemeye. Ondan sonra... Orada yani şimdi biraz Amerikan işi filmleri falan izlemiş dinleyicilerimiz gözlerinde canlandırsın. Hanımefendi pembe giymeniz lazım falan diye. O ekip de orada kıyafet seçiminde herhalde uğraşan bir ekip var. Var tabii canım, olmaz mı? Yani? Mesajı şudur, budur falan filan. Tabii falan tabii. Diyor. Zaten işte burada e, bizim gazetelerimizde e, şey diye pişti oldular falan diye yazıyor ama benim bildiğim kadarıyla işte bu e, kansere karşı e, bir mesaj vermek için hı hı. E, ve kadın hareketine destek olmak için bildiğim kadarıyla e, olarak konu, evet şey tamam. evet, konuşularak hadi pembe giyelim o zaman. Ben bir seçilmemiş. Hadi bakalım en falan filan diye böyle konuşup haberleşip giydiklerini e, tahmin ediyoruz. Onun dışında bugün ben Ankara... henüz seçilmediği için biraz daha rahat konuşuyorum ama... Mitt Romney'de hafif bir çemçüklük mü var ağızda? Hafif mi? Yani ben yani politik e, yani olarak... Sen bayağı süzülüyorum yani. Bakınca diyorsun yani. Hı hı. He, yoksa söyledikleriyle falan değil diyorsun. Yok ağız çemçüklüğü... Biraz var. Var değil mi? Biraz var. Biraz şey. Amerika çemçük ağızda bir başkanı... Hazır mı diyeceğiz ama zaten George Bushta da. Ranit da biraz çemçüklük vardı galiba ya. George Bush tam anlamıyla ağızlıydı benim bildiğim. George Bush'a biraz babadan da alışkın olduğumuz için belki çok fark etmedik belki. Çemçüklünesini fark etmedik doğru. Olabilir yani e, ama Ranit Reagan havası da var zaten Ranit Dragon' ne da öykünüyor galiba Mitromni biraz benim anladığım kadarıyla hmm. saçlar maçlar öyle biraz bir şimdi şöyle bir bakıyorum da e, bir şeyi var. Reagan büyük adamdı. Öyle konuşan var mıdır acaba? Var <gülüyor> işte bu, bu konuşanlar. Amerika'da vardır değil mi? Regan çok büyük adam. %39 ben sana söyleyeyim. Son tartışmadan sonra öyle konuşanlar. Türkiye'ye gelen konuklarımız var. Bir hızlıca onlara da bakalım. Hızlıca mı? bakalım. Çok hızlı bakalım. Ee, bir tanesi e, Şarapova. Ee, Aa. Tabii. Hiç duymadık sesini. Bağıra bağıra gelmesi lazım bu uçaktan. Yippa indik diye. Valla niye? Böyle yapıldı bilmiyorum ama bir turnuva kapsamında. İstanbul Tenis Turnuvası'nda e, konuk olarak geldi ama e, kim karşılamış? İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı'nın araçlarıyla karşılanmış. Bir hafta erken gelmiş. Gelecek haftaymış bu. Hı hı. E, ondan sonra erken geliş eski aşkıyla buluşacak yorumlarına yol açmış. <gülüyor> ondan sonra ve e, Dışişleri Bakanlığı'nın araçlarıyla karşılaşınca ee, ben şöyle sabah bir gazetecinin önünde gördüm gazetenin içinde çünkü biliyorsun artık gazeteler stüdyomuza giremiyor. Evet doğru. Ee, şöyle bir başlık atmıştı akşam gazetesi tebrik ederiz kendisine. Kafa karıştıran hareket. Ne yapmış? Ama bir saniye başta başta şey yapmadı. İşte bu protokol şeyi karşılamış ya Evet. Protokol hani protokol araçları niye karşılıyor? abi falan diye düşünmüşler. Dışları bakalım kafa karıştıran hareket. Bu hareketin e, ilk ecesine at ne kalıyor geriye? Harekat mı yazmışlar öyle? Hayır raket. raket. Raketi ha, raket. farklı bir. Mesela mavi renkte düşün. Raketi. Hareketin reketini rakete mi çevirmişler? Raket ya. Harak, hareket. ha raket Rakete çevirmişler. Ama Bravo. yani böyle maviyle falan böyle yani hoş bir şey olmuş. Daha gelmeden... Villager'larımıza yani, gazete almalarını tavsiye ediyoruz. Bugün bu gerçi sürprizini söyledik ama gör, kendi gözleriyle görmeleri tabii ki bambaşka bir şey. Daha de. ne sürprizler var ya? Daha bir tane şeyle biter mi? Daha ne sürprizler var? Mesela bugün Be Belçika Veliaht Prensi de geliyor. Ben tahmin ediyorum Fair turnuvaya geliyor. Fair onu karşılamaya mı gitti? Ne yaptı? Yok, Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geliyor. Tabii tabii. Belçika Veliaht Prensi. Bizim Belçika işi neyimiz bu restoranda? Belçika işi mi? Ha. Waffle yok waffle. <gülüyor> Başkan'a var. <gülüyor> Üniversite waffle'ı yapsaydık. Türksel daha nasıl tipi bir şey var mı? O yok, da yok. Onun zaten ile alakası yok. Ee, şey yapabiliriz. Br Br satsumalı Br bir şey yapacağız herhalde. <gülüyor> satsumalı çünkü Brüj'ün <gülüyor> satsumalı meşhur diyorum ben. Tabii tabii. Satsumalı bir şeyleri verelim prensi o zaman. Veliaht prensi. Şimdi veliahtken iyi tutacaksın. Yarın öbür gün prens olduğunda. Tabii. Da... Oo, Club, Roy Club, Royal o. Gaga olarak bir daha açarız restoranı. Aynen öyle. Çok güzel olacak. Ho İki sene senede hoş geldiniz ülkemize diyoruz. O zaman bir haberleri dinleyelim Oktay. Senden aldığımız haberler biraz fıs çıktı. 9 haberleri dinleyelim. Zamanla anlaşacak ne kadar önemli olduğu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümarası Modern Sabahlar devam ediyor. 9 oldu saatimiz. Zeynep bizimle birlikte şimdi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri alacağız ardından. Bir saat daha beraberiz burada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan küçük bir bölümdü bu dinlediğiniz. Buyurun efendim Oktay Bey ne oluyor ne bitiyor dünyamıza dönelim artık lütfen. Zaten ortam gergin. Yalnızca birkaçı diyebilir miyiz ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan? Tabii ki. Bu yani özellikle bu yalnızca. Niye ortam gergin abicim? Gelişmeler oluyor bir şeyler oluyor şu anda. Ee, Barı biraz konuşalım bir şeyler yapalım. İnsanları aydınlatmaya çalışalım. Ee, Brezilya'dan o zaman dünyanın her tarafından biliyorsun biz e, haber veriyoruz. Gelişmeleri... Sadece Türkiye'den mi? Hayır. Asla hayır. Hayır. Hayır. Yetmez zaten bize. Ee, Brezilya'dan bir bakalım neler var neler yok. Brezilya'da bir olay. Bütün Ama Brezilya olay varında... gibi olay. Önce olaya bakarım olay mı diye. Vallahi bütün Brezilya çalkalanıyor. Yani 10 haftalık hamile e, Famaleda Souza biliyorsun. Famaleda Souza'yı. Souza çok yaygın bir soyadı mı? Herhalde öyle. Alex'i çağrıştırdı mı sen? Evet hakikaten. Alex'te bu arada duyduğun haberleri değil mi? No, Anlaşmış. No. Aa, haberim Muggen yok onları. Bugün Hadi ya kimle? Brezilya'dan bir takım. Brezilya'dan oldu. bir takım. Yalnız sen de valla tebrik etmek lazım ya. Bu Gençler Birliği davetiyelerini verdikten sonra bu futbola e, yakınlaştın. Ne oldu? Bir futbolcunun ismini bilmekte kalmayıp soyadına da hakim olduğunu ben Yani Alex'i bilmezsen artık şey diye böyle bir... Herhalde bunun bir engeli var. Beyinde bir noktası yok falan derler canım. Alexis de bilelim. Biliyor musun? Valla yani hem e, bilgili hem mütevazı <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Tebrik ederim. da Soza e, bir ultrason çektirmiş. Evet. Kendisi. E, bir bebek bekliyorlar tabii ki eşiyle beraber. Sonra ne mutlu şey, onlara adıyla çift. büyüsün. Evet. 10 e, haftalıkken böyle bir şey çık. Bir bakmışlar ultrasona. Şey şöyle foto Bak demişler bu ilk fotoğraf. falan Elgini diye bi birbirlerine gösterirlerken aile dostlar bir bakmışlar bir bak Cık. Marcelo demiş bak bakayım demiş Marcelo gelmiş şu anda çok heyecanlandım ve hakikaten ustaca anlatıyor çünkü <gülüyor> Brezilya dizisi gibi Marcelo gelmiş ne oldu demiş Famele demiş doktor da meraklanmış ya ne oldu bir daha bakayım ne oluyor demiş. ya falan demiş doktor da şey yapmış falan. hemşire oradan şey yapmış Marcelo'nun beti benzi atmış ne oldu demiş doktor ...Betbeniz attı demiş, siz de demiş. Ne oldu bildiğin? Ultrason bu demiş, normal bu demiş. Çok sevdiğin belli oldu mu? Betbeniz kelimelerini. <gülüyor> evet. Arka arkaya daha hoşuma gitti. Betbeniz atınca Marcelo, Famelaya e, Famel e dönmüş herkes. Ne oluyor demiş. He, bu demiş. Bu arada hemşire gelmiş mi? O da ne oluyor demiş mi? <gülüyor> hemşire gelmiş. Doktor bey sizi çağırıyorlar. Şeyden, Bir saniye geldi. Deme. Bir git demiş, geleceğim demiş. Ondan sonra o sırada Marcelo ile Famelaya e birbirine bakarken... Doktorun da betmeniz atmış. Ne oldu acaba benden kaynaklı bir şeyim var? Ne oldu ben bir şey yapmış ama Daha üçüncü gelişiniz bu. Sonuç olarak her gelişinizden 200 dolar alıyoruz biz falan. Evet. Onlar aklından geçerken bu demişler. Bu demiş benim. Senin demiş annene benzemiyor mu bu demiş Marcelo demiş. Kadın. Aa. Annesinin aynısı. Ve annesi de 4 ay önce roketlemiş. Ve annesi... Aa, çok korkunç bir şeymiş. Çok çok korkunç. Kadının kayınvalidesi Kadının adamın. Kadının kayınvalidesi. Marcelo'nun analığı yer. Yani. Tam kurtuldum derken Tam kurtuldum derken bir ben anda sana, yeniden dönüyor kadın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Ve kadar ultrason da ultrason teknolojisi sayesinde görünüyor bu geri dönüşler. Ultrason teknolojisi sayesinde daha neler neler görünüyor da o kadar da iyiymiş ki araları. Fomele'ye O o zaman. Su Susu, sızmazdı benim demiş aramdan demiş. Annem Aramızı dermiş annem. ağzından bir annem daha çıkarmış o sırada. Zaten e, Marcelo'nun annesinin e, evlendikten sonra ettiği bir laf var. O hala kulaklarındaymış evet, Benim de o... benim evlenmeden önce tek oğlum vardı Marcelo. Şimdi bir de kızım oldu diyerek. Evet o lafı hatırlıyoruz ya bunu. Hani... sene önce düğünde edilen o lafı biz yayınımıza taşımıştık. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ne kadar çok sevdiğini ee, bu lafını da hatırlıyoruz zaten. O yüzden e, gözyaşları içerisinde e, bu şeyi yapmışlar, karşılamışlar. Böyle ultrasona uzun uzun bakmışlar. Yalnız biz niye onu kaçırdık ya? Niye abicim? Ali'nin de ilk ultrason fotoğrafı dedeye benziyordu. Dedeye mi benziyordu? <gülüyor> yani burada kayınvalideye benzemiş. Tamam kayınvalide öldünce falan şey olmuş da. Hani böyle hakikaten profil olarak... Benim kayınpederim aynısıydı. Bir kaçırmamışsınız işte abi şey yapmışsınız. Hiç abi. gazetelerden okudun mu sen? Aa Ege Gazetesi Hürriyet Ankara'ya çıkmışsın. Ultrasonu dedeye benzeyen bebek diye. E i̇şte yeterince demek ki coşkuyla Selin, Selin birine benziyor muydu? Yo, Selin bebek Yoksa diyorlar. bakmadınız mı fotoğrafları yan yana koyup kime benziyordu falan? çocukta şey olmadı. Ama ultrasonu kaldır. Tahmin at bunu at diyorduk ya. doktora. Tahmin ediyorum yazık. Olsun yaşıyla ismiyle yaşasın. İsmiyle yaşasın. O de yaşayalım. artık ürperterek yaşamaya devam edecek o Vallahi zaman. Vallahi aynısı demişler ya şöyle ultrasona bakmışlar annem hala yukarıdan bizi izliyor demek ki falan deyince adam Marcelo. Ne yukarıdan edince, içeriden izliyor demiş. Adam. Doktor hemen apar topar toplamış. Diğer hastaneye. Diğer hastaya almış. Ultrasonda ölü göründü diye Brezilya'da haber olmuş. Bu ya yani daha da korkutucu ve pis bir şekilde verilemez. Zaten ultrason fotoğrafı başlı başına korkunç bir fotoğraf. yalnız Onu ultrafon... daha düzgün çekemiyorlar mı ya? Ya yani işte bazen o şeyi. Yani tamam. karna dayanan bir alet var ya ultrasonun Evet. Bışt bışt ya. Jelli alet. Jelli alet. O kendinden jellisi çıkmadı hala. Öyle diye jeli sıkıyorlar. Aha, tamam. Teknolojimiz hala jeli sıkmalı. E, o kadar olsun canım. O aletin öyle bir açıları var ki. Zaten alim falan çıkıyor bazen. Böyle göze falan diye. O bir şey biliyor. Hani Tam böyle tatlı bebek gibi görünüyor. Bir şey eee diye. Seçimden önce seçimden sonra yapıyor bazen şey doktor. Bakın seçimden önce bebek tatlı. Veriyor mu onların ikisini? İstediğin kadar fotoğraf isteyebiliyor musun ya? Mesela 8 tane. <gülüyor> 8 <gülüyor> tane olursa ka kaç tane? Ne İstersin kadar? İstersin herhalde ya. Orada ama bir heyecan oluyor. Bir doktor karşısında böyle bir çekiniyoruz falan. Ya bazıları mesela bazı anne baba olacak Arkadaşlarım benim bir tane ultrasol fotoğrafı gösterirken bazıları iki fotoğraf gösteriyor. Yani bunun bir aynı anda çekilmiş. yani Doktor aynı da dönemde. şey yapıyor bazen böyle bir hevesliyse. Aa bu daha güzel. Mesela bir tane basıyor ondan sonra başka bir açıdan daha güzel çıkınca onu da basıyor. Vay be çılgın doktor. Arda bir düğmeye basınca şak diye o veriyor zaten. Fıt diye atıyor kendileri. Yani fıt diye atsın tabii. Yani tabii ki bir biyometrik e, fotoğraf gibi koca kafalı bir fotoğraf olarak görmek istemiyoruz. Ama yani en azından bir renkli. Bir böyle i̇şte renkliye bir... girince ayenlerin ihtimali daha yüksek oluyor. Renkli fotoğrafı da var galiba. Renkli, de Renkli var dediğin bu sarı siyah. He. Sarı siyah biliyorsun. Çok güzel bir televizyon programıydı. Hüsnü şenlendirici ve Ferhat Göçer'in. Sarı sıcak değil miydi o ya? Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> sarı, sarı siyahı bir yere bırakalım sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kırmızı siyahlarla devam edeceğiz. Hey ne dersin, Oktay? Be. Bu futbol bilgime de herhalde hayran kaldın. Kırmızı kara. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor İlerleyen dakikalarda bu cuma gerçekleşecek Gençler Birliği Galatasaray maçına davetiyeler var Hazır olun Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesiz Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ben A stüdyolarından sesleniyorum size B stüdyolarında şu anda Oktay Demirci var bağlantı kurmaya çalışıyoruz kendisiyle Çünkü gençler Birliği başına davetiyeler vereceğiz Evet Oktay ee, Bağlandık mı arkadaşlar? Bağlamadık mı? Bağlandık mı? Beyaz stüdyolarına şu anda bağlanmaya çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler ya ben... Ya girelim abi. Tamam, girelim. kadar sizlerle e, biraz havadan konuşayım. 9.37 oldu saat. 9.38 hatta tırnak için 38 e, oldu saatimiz şu anda. best stüdyolarına dönüyoruz. Oktay Demirci bizimle birlikte. Oktay günaydın. Aa, merhaba. Merhaba Ege. Hoş geldin. Beyaz stüdyosuyla A stüdyosu arasında bir cam var sevgili dinleyiciler. Oradan ben Oktay'ın şu anda e, portatif bilgisayarıyla e, bir şeyler yazdığını görüyorum ve bir soralım bakalım neler yazıyor Oktay. Evet Oktay portatif bilgisayarına neler yazıyorsun şu anda? Eee, merhaba umarım az önceki konuşmalarımız <gülüyor> az önceki konuşmalarımız yayına yansımamıştır. Ee, Yansıdı mı? Yansımadı mı? Ben, ben duymadım. Ee, I portatif bilgisayarımızla ee, şu anda bir soru ee, çıkarttık. E, Arkadaşlarımızla beraber. beraber bir soru hazırladık. E, bu hafta Gençler Birliği Galatasaray maçı var biliyorsun. Hı hı. Cuma ee, günü biz Cuma de günü. veriyoruz. Aynen öyle. E, ve bir e, loçadan bedava bilet kazanma imkanı. Ee, bununla ilgili olarak e, sorumuzu sabahlar adresinden bakıyorum. Arkadaşlarıma bakıyorum. Gönderdik mi? Gönderdik diyorlar. Evet çok da kolay bir soru sorduk. E, o soruyu az sonra buradan da dillendireceğiz ama ee, öncelikle şunu e, söyleyelim. Sorduğumuz her sorunun cevabı gençlerbirliği.org.tr adresinde ki yenilendi bu site. Şahane de fotoğraflar var. Ee, buradan e, <gülüyor> şimdiden cevaplar gelmeye başladı. Mesela Erdem Bey kürkü demiş. Doğru. Yani kendisi doğru cevap verdi ama maalesef <gülüyor> davetiyeyi kazanan kişi olmadı şimdilik. Ee, bu Burada, bu sitede yer alıyor doğru cevaplar. Ee, ama az önce biz e, Twitter'dan e, sorumuzu ilettik. Şöyle bir soru e, okuyacak olursam. Gençler Birliği Asar Maçı'nın locadan bedava bilet için 7. hafta sonunda kırmızı karalar kaç puanda kaçıncı sırada? kırmızı kara diye mi geçiyor şeyler? Tabii Twitter'daki e, adresi de o. Gençler Birliği'nin de ayrıca kirmizi kara diye sorarsan... E, Nerede olsa gösterirler sana. öyle gösterirler. Evet, Cevapları bekleyeceğiz sevgili dinleyiciler. 3 şanslı isme 2'şer davetiye vereceğiz bu sabah. Ve onlar lojamızı dolduracaklar. Radyo Otlu lojası mı diyelim artık modern sabahlar lojası mı diyelim ama ee, bu maçta bir lojada sadece beleşçiler oturacak. Diyebilir miyiz? Vallahi evet, beleşçiler de öyle... miyelim de talihli isimler <gülüyor> dersek daha belki şık olabilir. Şanslılar diyebiliriz, kazananlar diyebiliriz, bedavacılar... Yok bedava biletçiler <gülüyor> diyebiliriz. Ee, diyebiliriz. Yani e, tabii şimdi Galatasaray maçı e, izlenecek ama önümüzdeki günlerde e, Gençler Birliği'nin diğer maçlarını da davetiyeler Davetiyeler bekliyoruz. Bu arada formalar da var elimizde ya. O formaları da nasıl yapalım? Önümüzdeki hafta e, onu başka türlü yarışmalarla verelim. Bu arada cevaplar gelmeye başladı. Harun Bey 3. Üç, sırada demiş. Mesela 2 soru sorduk ya bir tanesine <gülüyor> cevap vermeyi tercih etmiş Harun Bey haliyle e, Ufuk Bey mesela 12 puanlı 3. sırada demiş çok güzel bir yer aslında 3. sıra değil mi bakayım tabii 3. sıra e, çok güzel bir yer 1. sırada Galatasaray var ben, ben futbol konusunda çok bilgili değilim ama 3. olmak demek e, ilk 3'e girmeye denk geliyor Hesaplar yaptığım şu anda ne hesaplara kadar, göre. Gerek matematiğe gerek bilime ne kadar hakimsiniz Egebi. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim. O zaman doğru cevapları değerlendirmek için kısa bir süreye ihtiyacımız olacak sevgili dinleyiciler. O kısa süre içinde de size Türkiye'nin dört bir yanından değişik ürünlerin bir araya geldiği bir derleme sunuyoruz. Bunun içinde e, gerçekten de reklam... Aslında bunlar tabii ki programımızın içinde yer alan reklamlar ama öyle güzel şarkılar var ki çaldığımız şarkılardan daha hoş şarkıları reklamlarda dinleyeceğinizin garantisini veriyorum. Buyurun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar olsun diyoruz e, Sayın Başbakan'a. Eğer topuklu ayakkabı giyerseniz yumuşak toprakta saplanıp kalırsınız açıklamasıyla da gönüllere bir kere daha taht kurdu e, Avustralya Başbakanı. Çok teşekkür ediyoruz okay Bey, Şanslı isimleri açıklayacak Açıklayacağız tabi durduğumuz kabahat ya. Çok lafa daldık e, unuttuk onu e, Harun Bey ilk sırada cevap vermişti bize Hatta Harun Bey e, Şey demişti Heyecandan kaçıncı sırada, <gülüyor> kaçıncı sırada olduğunu söyledim ama e, Kaç puanda olduğunu söylememiştim Harun Bey'e verelim Harun Kantarcı ilk davetlimiz oldu Loja'dan seyredecek olan e, Elif Hanım Elif Turan Bayramoğlu ee, bir diğer davetliyiz ve bir de bir renk söyleyege ee, kırm ...kara... veya kırmızı diyorum ikisi dışında yeşil yeşil oytunçe o da üçüncü davetliyiz oldu oytunçe kendisi... nasıl renge göre adam belirledin onu da açıklarsan program abi şimdi şöyle edin. B stüdyosundaki arkadaşlarımız her renge bir isim vermişler He, çok burada güzel. Yani kırmızı ve kara yani siyah dışında her rengi e, isim verilmiş. E, sevgili e, kartlardan Sizi çok seçildim. ilgilendirmeye teknik tek bir ayrıntıydı o yüzden gerek yok. Tebrik ediyoruz tüm kazananları. Yarın sabah yeniden beraberiz hoşçakalın. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo 3'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'te. Bir gün bir gün olacak